dinde sonradan icat edilen her şey bidat her bidat dalalet her dalalette ateştedir kardeşlerim geçen hafta imanın zıttı olan nefse zulüm babı olan günahlar konusunda bir derse başlamıştık günahlar insanın nefsine yaptığı zulümlerle alakalıdır yani küçüğü de büyüğü de isyan olarak ele alınan Allah Azze ve Celle'nin yapma dediği, işleme dediği ve karşılığında ise cezasını göreceğin ve cehenneme gireceğin mesellerden olan bir vaptır. Aynen Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına baktığımızda Adem'i cennete Allah Azze ve Celle koymuş. Ye iç, gez ama şu yasak ağaca yaklaşma diyerek ne yapmıştır cennette bile bir men koymuştur Adem aleyhisselam havayla havaannemizle cennette yemiş içmiş meleklerin yaşantısını görmüş ve onlara özenti duymuş onlar gibi cennette ölümsüz kalmayı murad etmiş ve iblis de buradan vurarak ne yapmış onun yasak ağaca yaklaşmasına sebep olmuştur sebebi neydi Adem'in o konuda hırslanması melekler gibi cennette ebedi kalmayı arzulaması ve ölümsüz olmayı istemesi kendisinin böyle bir günaha veya hataya düşmesine ne yaptı sebep oldu yani insan kendisini boş bıraktığı her noktada ne yapar İblis oradan girer her ne kadar kardeşlerim Adem aleyhisselam hata ile bir günah işlese dahi veya yasak ağaca yaklaşsa dahi cennet gibi bir nimet elinden ne yapmıştır gitmiştir. Aynı şekilde onun cennetten çıkılmasına veya çıkmasına sebep olan iblisin kıssasına baktığımızda Allah subhanahu ve teala kendisini imtihan etmiş Adem'e secde etmesini emretmiş o ise secde etmekten ne yapmıştır İmtina etmiş kaçınmış ve ebedi cehennemliklerden olmuş ve tövbe etme hakkı da kendisinde ne yapılmıştır alınmıştır Sebebine gelince büyüklenip kibirlenmiş ve Allah'a ne yapmıştır? Baş kaldırmıştır. İşte kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti cehaleti nispetinde de tövbeden tövbe etme hakkı vardır. İfadesi buradan çıkmıştır. Dedik ki günahlar ikiye ayrılır. Büyük günah, küçük günah diye veya küçük küfür büyük küfür diye Büyük küfür, cehennemde ebedi kalmayı gerektiren küfürler vardır. Küçük küfür ise cehenneme girme ama daha sonra cennete e, geçilebilen küfür var dedik. Ondan sonra küfrü kısımlara ayırdık. Tekzif küfrü, tasdikle birlikte kaçınma ve büyüklenme küfrü, yüz çevirme küfrü, şüphe küfrü veya nifak küfrü diye. Tekzip küfrüne ne dedik? Bu peygamberlerin yalancı olduğuna inanma dedik. Bunlar kafirler içinde çok azları vardır dedik. Tasdikle birlikte kaçınma ve büyüklenme dedik. Buna da iblisi örnek verdik. Allah Azze ve Celle'yi tasdiklemesine rağmen ne yaptı? Emrine karşı çıktı. Büyüklenerek emrine zıt hareket etti. Onun dışında yüz çevirme küfrü ise ne tasdikleyen ne de yalanlayan hani toplumda o kadar insan var ki ne Müslümanlığı kabul eder ne de kafirliği arada giden öbürü şüphe küfrü dedik ve son olarak da nifak küfrü dedik ondan sonra şirke girdik büyük şirk dedik küçük şirk dedik değil mi büyük şirkin baplarına girdik bugün de inşallah münafıklık yani nifakla nifak küfrüyle inşallah devam edeceğiz Münafıklık kardeşlerim Allah subhanahu ve teala'nın kitabında Resulullah'ın sünnetinde özellikle hassasiyetle üzerinde durduğu en önemli meselelerden bir tanesidir. Hatta hastalıklardan kalp hastalıklarından bir hastalıktır. Allah subhanahu ve teala hepimizi böyle bir belaya düşmekten beri buyursun. Ee, münafıklık öyle bir hastalıktır ki ayetlere dikkat ederseniz onların yanına geldiğinde ben de sizdenim. Şeytanıyla baş başa kaldığında ne der? Ben o beyin sizlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğim diyerek ne yapar? Onları yanında söylediği sözü kendisi ne yapar? Ters düşer. Ve ne der? Yeryüzünü ıslah edici olarak kendisini görür. Bozguncu olarak Allah'ı ve müminleri ne yapmaya çalışır? Aldatmaya çalışır. Bunu yakaladınız mı? Yani kalbi öyle bir hastalıkla doğrudur ki bu insanın kendini her zaman hakta görür. Onun için insan her halükarda kendisini kontrol etmesi gerekir. Yani kişi farkına varmadan kendisiyle dopdolu olabileceği bir hastalıktır. Münafıklık insanlara gizli kalan bir durumdur kardeşlerim. Hatta çoğunlukla münafığın kendisi bile bunun farkına varamaz. Fesatçı olduğu halde salih bir kimse olduğunu ne yapar? İddia eder. Münafıklık da kardeşlerim büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük münafıklık ki cehennemin en alt katında ebedi olarak kalmayı gerektirir kişinin içinde bulundurmadığı ve yalancı olduğu halde Müslümanların yüzüne karşı Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ahiret gününe iman ettiğini söylemesidir. Gerçekte ise Allah'ın bir insana vahiy gönderip kitap indirdiğine, onun kendilerine doğru yolu göstermesi gazabından sakındırıp azabıyla korkutması için diğer insanlara peygamber olarak gönderdiğine inanmaz. Mesela halk arasında birçok inandım diyen insanlar vardır ömrü boyunca hiç inandığının gereği ne yapmaz hareket etmezler ama cenaze olsa ön safta onları görürsün bayram namazı olsa ön safta onları görürsün ama diğer amellerin yapıldığı zamanlarda bir ezan sesinden dahi ne yaparlar rahatsızlık duyarlar evet namaz Allah'ın emridir derler İbadetler Allah tarafından konur, ona hiç kimse mani olamaz. İbadet özgürlüğü, düşünce özgürlüğü var derler ama bir iş yerine işçi alsa Cuma'ya göndermem, namazı kıldırmam derler. Anlatabildim mi? Yani sözleriyle amelleri neymiş? Ters, nifak bu. Bunu anlatabildim mi? Sözüyle amelinin insana ters düşmesi. Bu hangi amelimizde olursa olsun bir nifaktır bu. Ve münafıklık alametinin de ilk basamağıdır. Kim olursa olsun. Evet. Yüce Allah da Kur'an'da münafıkların üzerindeki perdeyi kaldırmış. Onların işlerindeki sırları açığa vurmuştur. Onlara ve münafıklara karşı dikkatli olmalar için bu konuda kullarını ikaz etmiştir. Bakara suresinin hemen başında ilk tanıttığı müminler arkasından kafirler ve onun arkasından münafıklar olmak üzere insanları 3 gruba toplamış ve zikretmiştir müminlere 4 ayet kafirlere 2 ayet tahsis etmiş münafıklara gelince sayısı çok oldukları İslam ve müslümanlar için taşıdıkları fitnenin büyüklüğü sebebiyle onlar hakkında da ilk olarak 13 tane ayet indirmiştir Münafıklar kardeşlerim, İslam için son derece büyük bir musibettir. Çünkü görünüş itibariyle Müslümandırlar, İslam'a yardımcı ve dostturlar, halbuki gerçekte ona düşmandırlar. Onlar bilmeyen, birinin ilim ve iyilik zannettiği, fakat aslında son derece bilgisizlik ve bozgunculuk olan her şekil ve tavırla ve her fırsatta düşmanlıklarını ortaya koyarlar. Bunlar İslam'ın nice hisarlarını yıkmışlar, nice kalelerini yerle bir etmişler, nice dalgalanan bayrakları yırtmış, nice sancakları indirmişlerdir. Koparsınlar diye nice İslam fidanının köküne şüphe darbelerini indirmiş, kesip gömsünler diye kendi görüşleriyle onun gözlerini kör etmiş, kaynağın kökünü kurutmuşlardır. İslam ve Müslümanlar asr-ı saadetten bu yana bu münafıklardan öyle zarar görmekte ki, İslam toprakları peş peşe onların şüphe ve fitnelerine maruz kalmıştır. Onlar ise kendilerinin her zaman düzenleyici olduklarını iddia etmişlerdir. Bakara 12'de, Halbuki onlar ortalığı bozanlardır, fakat anlamazlar diyor. Saf 8'de, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler, oysa kafirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyorum. Bunlar vahyi terk etme konusunda söz birliği etmişler. Bununla hidayet bulmamakta ısrarlıdırlar. Yine mesela Müminin sure, Mü'min Suresinde sizin Rabbiniz benim ben öyleyse bana iman edin. Benden korkun diyen Rabbimiz o peygambere iman edenler var ya her fırka, her parti kendi yanındakini ne yapar? Huzurunu duymaya çalışır diyor. Halbuki bir olan Allah'a iman eden, ona gelen Resul'a bağlı olan, ittiba edenin hiçbir şeye, şekilde ayrılığa düşmesi ne yapmaz? düşünülmez. Ama münafıklık hasleti girdi mi? Evet, münafıklık e, İslam ümmetinin en büyük belalarından birisi dedik. İşte bunlar vahyi terk etme konusunda söz birliği etmişlerdir. Yani mümin e, Maide suresinde de öyle bir ayet var ki onlar sana geldiklerinde Müslümanım derler ama kafir olarak gelmiş, kafir olarak ne yapmıştır? Çıkmıştır diyor Rabbimiz. Yine En'am 12'de aldatmak için birbirine yaldızlı sözler fısıldarlar diyor. Furkan 30'daysa böylece Kur'an'ı terk edilmiş olur bırakanlardır diyor. Evet. Kardeşlerim münafıklar hakkında çok ağır ifadeler geliyor. Hakikaten üzerinde durmamız gereken mesellerden bir tanesidir. Kalplerindeki imanın izleri münafıklarda artık silinmiştir. Bunu fark etmezler. Temelleri sarsılmıştır. Onarmaya çalışmazlar. Bakın bu ifadelere dikkat edin. İmanlarının parlaklığı sönmüştür. Bunu yakmaya gayret etmezler. İman güneşi düşünce ve görüşlerinin karanlığıyla tutulmuş örtülmüştür onu görmezler Onlar Allah'ın peygamberiyle gönderdiği yolu kabul etmemiş onunla şereflenmemiş onu bırakıp kendi görüş ve akıllarına yönelmekte herhangi bir beis görmemişlerdir Vahiy metinlerini hakikat tahtından indirmiş onun kesin bilgi görevine son vermişlerdir ona karşı batıl tevil saldırıları düzenlemişler. Ona birbiri peşinden tuzaklar kurmuşlar. Onlara gelen vahiy bir misafirin ahlaksız bir aileye konuk olması gibidir. Ona layık olmadığı bir şekilde aciz içinde ve kaçamak bir şekilde uzaktan karşılaşmışlardır. Aleyküm selamlarım. Evet aleyküm. Sen buradan geçemezsin. Şayet geçmek zorundaysan, konaklamadan geçersin demişler. Onu savuşturmak için çeşitli bahaneler, gerekçeleri icat etmişler. Onunla karşı karşıya gelince herhangi bir kesin bilgi ifade etmeyen lafızların dış manaları bizi ilgilendirmez diye ona itiraz etmişlerdir. Evet. Şüphesiz münafıkların dayandıkları sonraki ulema delil ve burhan getirmeyi çok iyi becerirler. Selef alimleri sadelik ve kalp temizliği ile uğraşırlar. Akli delillerin kurallarını tespite gerek duymazlar. Ama münafıklara baktığımızda kardeşlerim Kur'an ve sünnet naslarını günümüzdeki her meselenin üzerine getirir. Öyle bir tevil ederler ki Öyle bir tevil ederler ki bu tevhilleriyle insanların her türlü hastalığa düşmelerine ne yaparlar? Sebep olurlar. İşte e, Nisa zannedersem 88. ayeti okursanız Allah subhanahu ve teala ne oluyor ki o müminlere diyor münafıklar yüzünden iki tayfiye ayrılıyorlar. Halbuki onlar diyor işlemiş oldukları günahlar yüzünden kalpleri düz olmuşken ve cehenneme gidecekken onlar birbirleriyle neden tartışırlar diyor. Bayetler hiç okudunuz mu? Yani bizim içimizden yetiştikleri için ne oluyor o mümin topluluklarına diyor. Düşünün Allah'a inanan, saf akideyle hareket eden, iman edip imanın gereği amel eden insanları dahi birbirlerine tutturmada neymiş? Çok çok maharetlilermiş. Demek ki burada da dikkat edilecek nokta Müslüman'ın, Müslüman üzerinde kaç hakkı vardı? Buna riayet eden insan hiçbir zaman bunların hastalıklarına kolay kolay düşmez kardeşlerim. Bunu anladınız mı? Bunları güzel bir şekilde bir tahsil etmek gerekiyor. Çünkü münafıkın suresine de baktığımızda onların diyor giyinişleri diyor hoşuna gider. Çok güzel giyinirler. Elbiseye, arabaya, yaşantıya çok dikkat ederler. Konuşurken hep sözün şatafatlısını severler. Yani hep ben dinleneyim, ben konuşayım, ben edeyim. Sonra her şeyi kendi aleyhlerinde zannederler diyor. Ve bir gürültü duysalar kendi aleyhlerinde zannederler. Onların içi boş, cehennem tutukları gibidir diyor. Ve Allah devam ediyor azze ve cehennem. Onun için e, Ömer'in güzel bir sözü var. Ben münafık mıyım diye gidip soruyor ya. Yani insan kendisini her halükarda kontrol etse herhalde münafıklık hasretinden kendini ne yapar? Kurtarabilir. Allah bizi böyle durumlara düşmekten beri buyursun. Hakikaten en pis meselelerden bir tanesi. Hakikaten. E, münafıklar kardeşlerim, sapıklık, hüsran, hile ve küfür kalplerin üzerine iman elbisesi giydirilmişlerdir. Dış görünüşleri ensar, içleri ise kafirlerden yanıdır. Dilleri dost dili ama kalpleri savaş eden düşman kalbi gibidir. Bunu anladınız mı? Yani onlar sapıklık, hüsran, hile ve küfür kalplerinin üzerine ne yapıyorlar? İman elbisesi giyindirerek insanları kandırıyor. Halbuki içi nedir? Hep sapıklık dolu. Evet. Allah'a ve ahiret gününe inandık derler ama mümin değillerdir diyor. Bakara 8'de. Bunu yakaladınız mı? Her zaman dillen söylerler bunu ama münafık kime deniyordu? Bakın şimdi mesela biz imanı tarif ederken ne dedik? Şimdi düşünün. Şöyle kalbi ele alıp ee... Kalp, dil ve ikrar değil. Yani şurası kalp, dil, şu da ikrar. İmanı tarif ederken ne diyoruz? Bu üçlü. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, ağza ne yapacak? Gösterecek. Buna ne deniyor? Mümin. Üçü de tutarsa. Kalbi tasdik etmediği halde, diliyle ikrar eder, ağzıyla gösterirse buna ne denir? Bakın görüyor musunuz? Hep birbirini tamamlayan öğe bunlar. Birbirinin varlığıyla gündemde olanlar. Yani insanı da tarif ederken böyle tarif ediyoruz. Kafir nedir? Asvat Londra asfaltı gibi gider. Her tarafı. Dünyada istediği gibi yaşar, istediği gibi ölür. İstemediği yere ne yapar? Gider. Yalanladığı yere gireceği kafirdir. Müslüman kim? Tasdik eden İkrar eden ama artı ve eksiler olan insan. Yani fıskehli olabilir. Ama münafık öyle değil bakın. Kalbi tasdiklemediği halde. İşte cehennemin en alt tabakasında diyor ya. Bu. Buna çok dikkat edin bakın. Çok dikkat edin. Yani e, sohbetin başında yakaladınız mı? Münafık kendisinin bile münafıklıkta olduğunu ne yapamaz? Ya fark edemez. Neden fark edemez? Çünkü kendinin doğru olduğuna öyle bir kabul etmiş ki, öyle bir içmiş ki bunu. Hep ben doğruyum, insanları ben ıslah ederim, onların içindeki her türlü hareketi ben düzeltirim ama hep bozguncudur. Hep yalan donan vardır. Hep nizalaşma vardır, aşırı gitme vardır. Emanet etse birisi bir şeyini emanete riayet etmez, konuştuğunda yalan söyler vesaire. Yani burada da ne var? akide bazında alıyor Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler ama onlar mümin değillerdir. Bunu yakaladınız mı? Bir ikrar var mı? Ama Allah içlerindeki sırrı ne yapıyor? Dışarıya veriyor. Demek ki her Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyen neymiş? Mümin değil. Yani bunu ne yapacak? Azalarında tasdikleyecek ki sen de onun ne olduğunu ne yapasın? yakalayasın. Yine kardeşleri, münafıkların sermayesi hile ve aldatmadır. Malları ise yalan ve karıştırmadır. Geçim yolları da her iki tarafı memnun etmek onların arasında güvenlikte olmaktır. Bakın ayette onlar Allah'ı ve iman edenleri aldattıklarını sanırlar. Oysa ancak kendilerini aldatırlar da farkında bile olmazlar diyor. Bakara 9'da evet o da gelecek şimdi o ondan şimdi düşünün demek ki bunların birinci silahı neymiş hile ee, şeytan Adem'e yaklaşırken gel bu ağaçtan ye dedi mi dese Adem yaklaşır mıydı He? yaklaşır mıydı nasıl yaklaştı eğer siz bu ağaçtan yerseniz Melekler gibi cennette ölümsüz olacaksınız deyip bir ortaya bir laf attı hileyle. Adem'le hava düşünmeye başlayınca Allah adına yemin etti. İnsanın fıtratında Allah adına yemin edip de bir yalan söyleme var mı? Mümkün değil hiçbir Müslüman. Birisi kendisine yemin etti mi artık onun üzerinde ne yapmaz? Gitmez. Düşünün İsa Aleyhisselam hırsızlık yapan birisini görür. Allah'tan kork adam. Neden e, malın olmadığı halde bir şey alıyorsun, çalıyorsun dediğinde o ne diyor? Vallahi ben çalmıyorum ya İsa. Deyince İsa Aleyhisselam ne yapıyor? Gözümün gördüğünü yalanladım. Kulağımın işittiğine iman ettim. Neden? Hırsızlığın belası mı büyük. Allah adına yalan yere yeminindi. Hangisi? Bakın İsa Aleyhisselam hiç adamın üzerine ne yapmıyor? Gitmiyor. Onun için onlar Allah'ı ve müminleri aldattığını zannederler. Demek ki insanın işlemiş olduğu günah, hile kendisinin bile aldanmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Şimdi yakaladınız mı? Helal da belli haram da belli. Kim bunun ikisine dikkat ederse dinini ve namusunu korur hadisini. işte ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Kim bunlara yaklaşırsa ne olur? Dini ve ırzı gider. Ama kendini hala orada zannedebilir. Devam ediyor bakın münafıkların halleri. Onlar şüphe ve şevhet hastalıklarından kalplerine zarar vere, vere helak etmiştir. Kötü maksatlar irade ve niyetlerine hakim olmuş ve onları bozmuştur. Onlar o derece bozulmuşlardır ki helak olma noktasına gelmiş doktorların onları tedavi etme imkan ve ihtimali kal kalmamıştır. Allah azze ve celle diyor ki: "Kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların bu hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte olduğu yalanlar sebebiyle de onlar için elin bir azap vardır." diyor. Evet. Demek ki bunlar tamamen şüphe ve şevhet hastalıklarında ve kötü maksatları, iradeleri tamamen ne yapıyor? Bozuluyor. Allah bizi böyle durumlara düşmekten beri buyursun. Onların şüphe pençeleri kimin iman levhasına ilişmişse onu parça parça etmiştir. Fitne kıvılcımları kimin kalbine sıçladıysa onu yakıcı azaba düşer etmiştir. Aldatıcı şüpheleri kimin kulağına gelmişse kalbinin dini hükümleri tasdikine mani olmuştur. Onların yeryüzündeki bozgunculukları pek çoktur ama çoğu insanlar onlardan nedir? habersizdirler. Düşünün İfk hadisesini Nur suresinde okuduğumuzda ne var? O müminlerin bu sözü duyduğunda apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi diyor ayet-i kerime'de. Görüyor musunuz? Yani iffetli namuslu bir kadına bir alçak, bir münafık bir söz söylüyor. Bütün Müslümanlar, müminler ne yapıyor? Bu sözü kendi aralarında hep ne yapmışlar? Konuşmuşlar. Halbuki duyulduğunda ne demesi gerekiyormuş bir insanın? Önce ilk tavır bu apaçık bir iftira demeniz gerekmez miydi diyor. Anatabildin mi? Demek ki münafıkların yani hilelerini yakaladınız mı? Bir sözleri imanları ne yapıyor? Sarsabiliyor. İffetli, namuslu bir kadın hakkında dahi konuşmayı ne yapabiliyor gündeme getirebilir. Vallahi azze ve celle'nin dediği gibi kendilerini yeryüzünde kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Kesin olarak şudur ki onlar ancak kötülük yayan bozgunculardır. Fakat bunu fark etmezler diyor Allah subhanahu ve teala. Evet. Onlara göre Kur'an ve sünnete tabi olan mümin, şekilci, zahiri ve akıldan nasibi olmayan kimsedir. Nas'a bağlı kalan kimse ise cilt cilt kitap taşıyan merkep gibidir onlara göre. Onun tek işlevi nakilleri taşımaktan ibarettir. Onlara göre vahiy taşıyan tüccarın, tüccarın malı değersizdir, makbul değildir, vahye tabi olanlar ise akılsız ve ahmak kimselerdir. Kendi aralarında tek başlarına kaldıklarında onlarla ne yaparlar? Alay ederler. Bakın Rabbimiz onların bu haline, onlara insanların iman ettikleri gibi siz de iman edin denildiği vakit, biz hiç akılsızların iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler biliniz ki akılsız ve ahmak olanlar yalnız kendileridir fakat bunu ne yapmaz bilmezlerdir bakara 13'te yine kardeşlerim onların her birinin iki ayrı yüzü vardır biriyle müminlere diğeriyle ise inkarcı kardeşlerine bakarlar iki ayrı dilleri vardır Birini Müslümanlara karşı yapmacık bir şekilde kullanır, öbürünü içinde sakladığı sırrına bırakırlar. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, müminlerle karşılaştıkları vakit biz de iman ettik derler. Halbuki kendilerini saptıran şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise, biz sizinle beraberiz, biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Bakara 14'te. Yine kardeşlerim tabilerini küçümseyip alay alarak Kur'an ve sünnetten yüz çevirirler. Şımarıklık ve böbürlenmeden başka hiçbir işe yaramayan bilgilerine dayanarak vahyin hükmüne boyun eğmezler. Onları daima vahiyle alay eder halde görürsün. Mesela üç şey reddedilmez diyor. Bunun neden, neler olduğunu çok okudunuz mu? Süt, güzel koku, ve yastık. Münafık olarak koyulandığınız bir adama üçünden birini bir şöyle bir ikram edinsene bir, ne olacak? Bir deneyin. Öyle bir tecelli ediyor ki vallahi. Bunun üç şeyi üçü de diyor reddedilmez diyor. Onlar ikram edildiğinde reddetmeyeceksin. Güzel koku, süt ve yastık. Mesela Selman hadisini çok okudunuz mu? Ee, ben onu nasıl tanıyacağım diyor ya en sonunda. İşte diyor o zekat olan şeyi almaz, yemez, hediyeyi kabul eder. Onun sırtında peygamberlik mührü vardır. Ve diyor bir yastık alda git diyor. Ona ikram et. Alır diyor eğer senin altında varsa oturur yoksa ortaya koyar diyor. O da hakikaten gidiyor. Bunları yapınca sırtımdaki mühürü de göstereyim mi deyince Selman şahadet ediyor. Vallahi diyor ben o ihtiyarla konuştuğunda Allah'tan başka kimse yoktu diyor. Sen bunları nereden biliyorsun deyince Cibril geldi haber verdi diyor. Ve devam ediyor. Oturmak için yastık minder yani dayanma ve oturma. İkram edildiğinde alıp Belki bunu bu toplumda yakalayamıyorsunuz da Arap toplumunun içine giderseniz onlar hep yerde otururlar ve hep oturduğun yerlerin kenarlarında yastıklardı. Şöyle dayanma veya yatma, oturmak için minder. Bunlar ikram edildiğinde reddetmeyin diyor. Öyle bir yerde oturursanız hakikaten faydasını görürsünüz. Böyle bir yerde insan hissetmiyorlar. Evet. Yani maksat o değildi yani. Evet. Onlar neymiş? Gerçekten Allah onlarla alay eder. Azgınlıklarından onlara mühlet verir. Bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar. Bakara 15'te. Münafıklar kardeşlerim yine karanlık denizinde gizlice ticaret yapmaya çıkmışlardır. Şüphe gemilerine binmişlerdir. Şüpheler onları hayal dalgalarına bırakmış, gemileri fırtınaya tutulmuş ve sonunda denizin dibini boylamışlardır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, onlar hidayete karşılık dalaleti satın almışlar. Fakat ticaretleri kazanç getirmemiş ve doğruyu da bulamamışlardı diyor. Bakara 16'da. Halbuki iman ateşi onların yollarını aydınlatır. Onun aydınlatmasıyla hidayet ve dalalet alanlarını görürler. Sonra onursuner Geriye alev alev yanan bir ateş kalır. İşte onları ateşle azap görürler. Karanlıklarda yüzerler. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi onların misali karanlık bir gecede ateş yakan kimsenin misali gibidir. Ateş yanıp da etrafını aydınlattığı zaman Allah hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlık içinde bırakır. Artık hiçbir şeyi göremezler diyor Bakara 17'de. Buradaki ışıktan kasıt neymiş? İslam karanlıktan kasıtta nedir? günah, hile ve Allah'ın nehyettikleridir. Münafıklarsa yanan ateşi bırakıp neyi seçmişlerdir? Karanlığı. İnsan karanlıkta korkar ama günah işlerken korkmaz, biliyor musunuz? Neden korkmaz? Allah'a bağ zayıflayınca korkuda ne yapar? Gider. İnsan böyle kendi ayağının üzerinde durmaya başladıkça korktuğu değerlerden de korkmamaya başlar. Bunu yakalıyor musunuz? İşte Allah'a bağlı olan, ibadetinde samimi olan her zaman ondan ne yapar? Korku duyar, ondan ister, ona sığınır, onu sever. Ama günah işleyen bir insanın Allah'a karşı güveni veya bağlılığı istemesi, ibadet hep ne yapar? Zayıflama noktasına gelir. İşte son noktalara baktığımızda onların kalp kulakları ağır şekilde sağırlaşmış iman çağrısını duyamaz hale gelmişlerdir basiret gözlerinde körlük perdesi vardır artık vahyin hakikatlerini göremezler dillerinde hakka karşı söylemezlik vardır onu ifade ne yapmazlar etmezler aynen Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi onlar sağır dilsiz ve kördürler onlar geri dönmezler diyor Bakara 18'de Onların üzerine Vahiy bulutu inmiştir Onda kalp ve ruhları Hayatı vardır Onlar yalnız Ondaki azap tehdidinin gürültüsüyle Sabah akşam yapmaları Gereken yükümlülükleri duyarlar Parmaklarıyla Kulaklarını tıkarlar Elbiselerine gömülüp kaçmaya koyulurlar Peşlerine düşülür arkalarından seslenilir. Herkesin gözünün önünde teşhir edilirler. Gören gözler için halleri ortaya dökülür ama Kur'an bu iki grubun halini bakanlar ve taklit edenler olmak üzere iki misalle anlatıyor bakın. Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve yıldırımlar bulunan yağmura tutulmuş kimsenin durumu gibidir. O kafir ve münafıklar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır diyor. Bakarak 19'dan. Münafıkların Kur'an ve sünnette bildirilen bazı ayırdırici vasıfları ve alametleri vardır kardeşlerim. İman sahipleri o alametleri ne yapar? tanır. Öyle mi? Peki var mı böyle aklınıza gelen? Ama kendinizde de olmayacak. Nedir münafıkların alametleri? Nasıl tanınır? Daima yalan söylerler. İki yüzlü derken neyi kastediyor? Sana geldiğinde her zaman iyi yüzünü gösterse bile arkandan seni daima çekiştiren Daima kötüleyen ve aman ben bundan işte şu çıkar için arkadaşlık yapıyorum. Mesela bir üniversitede bir arkadaş vardı. Ee i̇şte ödev zamanı oldu mu diyor. Üniversitede bir sürü arkadaşım oluyor. Normal zamanlarda selam bile vermiyorlar. Abi bu münafıklık değil mi? Dedi böyle. Vallahi bilmiyorum onu sen karar ver. Diğer zamanlarda demek ki sen de selam vermiyorsun. Sen de gidip arayıp sormuyorsan seninki biraz münafıklık olmuyor mu dedim. Ama diyor benim onlara muhtaçlığım yok ki diyor. E onun da demek ki sana muhtaçlığı yok. O an sen onu yapmışındır sana gelmiş. Öbürü yapmışsa ona gelmiş. Yani her meseleyi de illa buraya ne yapmamak gerekiyor? İrdelememek gerekiyor. Yani insan yaşarken bile nifak hallerine düşüyor ama nasıl düştüğünün bile ne yapmıyor? Farkına varmıyor. Münafıklık hakikaten büyük bir beladır. Her tarafta sözünün dinlenmesini isterler. Öyle mi? Biriyle dövüştüklerinde aralarını bulsan dahi durulmazlar. Habire haddi aşarlar. En önemli özellikleri. Başka? Evet. Bu emanetten kasıt ne? Bir eşya olabilir, bir söz olabilir değil mi? Bir emanet olabilir. Demek ki bilinen bir vasıflar. Evet. Evet kardeşlerim demek ki bu iman sahipleri o alametleri ne yaparmış? Hemen tanırmış. Evet. Birinci alametleri neydi? Riyakarlık. iki yüzlülük. Riya insanın başına gelecek en kötü hallerden de birisidir. Allah subhanahu ve teala bizi böyle hallere düşmekten Beri buyursun kardeşlerim. Hı. Hakikaten zor, büyük bir bela. İkinci alamet ise Allah'ın emirlerine karşı tembel tembel hareket etmedir. Bunu yakaladınız mı? Evet, Mesela Nisa suresinde onlar diyor namazını ne yaparlar? Son vakte bırakırlar. Üşenerek kılarlar ve insanlara gösteriş için kılarlar diyor. Bunu yakaladınız mı? ve Allah'ı da çok az zikrederler diyor. Sen dedersen Nisa 140, 141, 142 olsa gerek. Evet. Namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Samimi olmak onlara her zaman ne yapar? Ağır gelir. Evet. Onların arasında bocalayıp dururlar. Ne onlara ne bunlara bağlanırlar. Allah'ın şaşırttığı kimseye artık asla bir yol bulamazsın. Münafıklar aynı zamanda kardeşlerim, Kur'an ve sünnete uyanları gözetlerler. Eğer Allah onlara bir fetih, müyesser kılacak olsa, biz sizinle beraberiz derler. Ve bu hususta bütün güçleriyle yemin ederler. Şayet Müslümanların düşmanları galip gelecek olsa, bu kez onların safına geçer, siz de biliyorsunuz ki biz sizinden öz kardeşleriz. Yakın akrabayız derler. Onları tanımak mı istiyorsunuz? Kur'an'ı dinleyin. O size yeterli bilgi verecektir. Bunu anladınız mı? Savaşta bile onlar ne yapıyor? Gitmek istediklerinde işte benim işim var, hastayım şöyle yapayım, türlü türlü mazeret getirirler. Ama Müslümanlar zaferle gelse ganimet elde ettiklerinde işte biz de sizinle beraber, Şu işimiz olmasaydı sizinle beraber gelecektik diyerek ganimetten ne yaparlar? Pay almak için her türlü dili dökerler. Ki bunu tarihte birçok vakaları ne yapmış? Olmuş. Ve Müslümanlar hezimete uğrasa kafirler kazansa hemen onların safına geçerek ne yaparlar? Onlara yardımcı olurlar. Ve biz sizin kardeşleriniz diyerek Müslümanlara karşı düşmanlıklarını gündeme getirirler ve tarih boyunca da bunlar hep ne yapmış? Böyle olmuş. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında münafıklar sizi gözetleyip dururlar eğer sizi Allah'tan bir zafer nasip olursa sizinle beraber değil miydik derler kafirlerin zaferden bir nasipleri olsa bu sefer de onlara sizi müminlerden korumadık mı derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir ve kafirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir diyor Nisa 141'de. Evet. Onlar yine kardeşlerim tatlı dilleri ve güzel konuşmalarından dolayı yalan olmasına rağmen Allah'a yemin etmeleri sebebiyle sözleri daima beğenilir. Hak söz konusu olunca uyur, batıl olduğunda ise dimdik ayakta dururlar. Bu ifadeyi güzel yakalayın bakın. Bunu anladınız mı? Tatlı dilleriyle, güzel konuşmalarından dolayı yanan olmasına rağmen Allah'a yemin etmeleri sebebiyle sözleri daima beğenilir. Hak söz konusu olduğunda uyurlar. Batıl bir söz olduğundaysa ne yaparlar? Öyle bir peşine düşerler ki öyle bir dimdik dururlar ki işte bunlar münafıkların nedir? Halleridir. Bakın Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala kitabında bunlar hakkında ne diyor? İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böyleleri, söylediklerinin kalpten geldiğini Allah'a şahit tutarlar. Halbuki onlar hasımların en yamanıdırlar diyor. Bakara 204'te. Münafıkların kendi tabilerine sağlık verdiği şeyler insanlar ve memleketlere felaket getirir kardeşlerim. Halkı dünya ve ahirette kendi menfaatlerini olan şeylerden uzaklaştırmaya çalışırlar. Bir yerden namaz, zikir, takva söz konusu olunca müminlerden ayrılmazlar. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi öte yandan dönüp gittiler mi? Yeryüzünde insanlık arasında bozgunculuk yapma Ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için koşarlar Allah ise bozguncuları sevmez diyor Bakara 205'te Bakın Rabbimiz Sübhano ve Teala yine kitabında Bunların hepsi birbirine benzer diyor Kötülüğü işler tavsiye ederler iyiliği yapmaz ondan men ederler Allah yolunda mal harcamak hususunda cimri davranırlar. Allah defalarca onlara nimetlerini hatırlatmış, onlar ise onu anmaktan yüz çevirmiş ve onu unutmuşlardır. Sakınsınlar diye onların durumlarını kullarına kaç kez bildirmiştir. O halde şu ayeti bir kez daha dinleyelim bakın. Tevbe 67'den. Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil birbirlerindendirler çünkü onlar kötülüğü emreder iyilikten alıkoyar ve onların elini de sıkı tutarlar Allah için harcama hususunda cimrilik gösterirler onlar Allah'ı unuttular Allah da onları unuttu çünkü münafıklar fasıkların ta kendileri tutuyor bunu anladınız mı yani eşleri de kocaları da kadınları da neymiş aynı onların hepsi birbiriyle uyum içindedirler ve en önemli buradaki özelliklerinden birisi neymiş birincisi iyilikte değil kötülükte yarıştıkları iyiliği tavsiye etme değil kötülüğü tavsiye etmeleri iyilikten de ne varmış men etme pek onun dışında ne varmış İkincisi ne geliyor gündeme mal yani harcamada cimridirler bundan da ne için yaparlar mesela bir sahabenin gelip de ey Allah'ın Resulü öyle bir amel söyle ki Allah beni sevsin. Öyle bir şey söyle ki insanlar beni sevsin sözünü hatırladınız mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Dünyadan yüz çevir ki kim sevsin? Allah sevsin. İnsanların elinde bir şey mi var? Bundan yüz çevir ki o da seni sevsin diyor. Bu ne demek? Bu çok güzelse bunun gibi bir şeyin sende de olmasını arzulayan birisi senden ne yapacak? Fesatlanacak. Öyleyse diyor onların elindekinden yüz çevir ki insanlar da seni ne yapsın? Sevsin diyor. Demek ki onlar malda da nedir? Cimridir. Peki cimri mal toplasa ona ne kazanacak? Ateş değil illa. Cimri mal toplar ama dost kaybeder. Evet. Ama bunların en önemli özelliklerinden birisi neymiş? İyiliği menetmeleri, kötülüğü emretmesi ve onda yarışması ve eşlerinin de birlikte olması. Evet. Ama şu konuya da dikkat etmek gerekir. Ali ve Resul Efendimiz mümin korkak olur mu? Evet diyor. Cimri olur mu? Evet. Yalan söyler mi? Asla diyor. Demek ki buradaki birinci nokta yalan mümini ne yapıyor münafıklıktan koyuruyor yani cimrilik olsa da müminde olmaması gerekir e, yalanı da karışmadığı müddetçe yine ona münafık ne yapamıyorsun diyemiyorsun ileride gelecek bu inşallah evet münafıklar kardeşlerim vahyin açık manasını hakem tanımaya çağırsanız bile kabul etmezler Kur'an ve sünnetin hükmüne tabi olmaya davet etseniz bundan kaçarlar. Onların gerçek yüzlerini yakından görseniz, onunla ilahi yol arasında büyük bir mesafe bulursunuz. Vahiden korkunç bir sapma gösterdiğini müşahede edersiniz. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin, onlara başvuralım denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştığını görürsün diyor Allah Nisa 61'den bunu anladınız mı yalan dolan iftira her şeyi yaparlar onları Müslüman mısın gel Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine gidelim bu meseleleri buna götürelim dediğinde ne yaparlar kaçarlar çünkü tecessüs haram değil mi Müslümanın gizli hallerini araştırmak haram değil mi sen bunu nasıl meşru bir zemine taşırsın bunu yapabilir misin bunu gel kitaba sünnete götürelim dinle kaçar mümkün değil İşte orada imanda mı küfürde mi olduğu ne yapar ortaya çıkar ama bunu ancak aklı selim olan insanlar yakalayabilir yine kardeşlerim münafıklar akıl ve dinleri noktasında hasar gördükten sonra nasıl felah bulup hidayete ersinler İman verilerek küfür satın almışken dalalet ve alçaklıktan nasıl kurtulsunlar? Onların bu karsız ticaretleri ne kadar da zararlı bir ticarettir ama bunlar bunun farkına ne yapmazlar? Varmazlar. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince nasıl hemen sana gelirler de biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye Allah'a yemin ederler diyor. Nisa 62'den. Yine kardeşlerim onlar şek ve şüphe içindedir. Kalplerinde tamamen bu vardır ve bundan kurtulamazlar. Bunu anladınız mı? Tevhidin birinci şartı neydi? Yakinen iman etme. Cennete kim girecek? Kim kalbinde yakinen la ilahe illallah demişse girecek? Yakin ne demek? Hı? Şeksiz ve şüphesiz inanmadır. Bu da neyle gündeme gelir? Kati bilgiyle, vahiyyle, naslan gündemdedir. Münafıkların en önemli özelliklerinden birisi neymiş? Kalplerinde her zaman şek ve şüphe vardır. Bunu anladınız mı? Yani iman tarafında hep mutmainlik, küfür tarafında ise ne var? Şek, şüphe, ve tereddüt vardır. Teşvişli sözler vardır. Bu da insanı ne yapar? En sonunda inkara götürür. Evet. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara kendileri hakkında tesirli söz söyle diyor Nisa 63'te. Yok olasılar iman ve hakikatten ne kadar uzaktırlar. Hakikat ve marifet iddialarında ne kadar yalancıdırlar. Onların dünyaları başka Hz. Peygamber'e tabi olanların dünyası da nedir? Başkadır. Cenab-ı Allah Kur'an'ında kendi zatına büyük yemin etmiş basiret sahipleri bunun sebep ve mühtevasını bilirler. Onun için de kalpleri o hususta Allah'a olan tazim ve ihtiramlarından dolayı son derece hassastırlar. Yüce Allah dostlarını sakındırma ve münafıkların hallerini anlatıp uyarmak için bakın ne diyor. Hayır. Rabbine an ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp da sonra verdiğin hükümden işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksın. onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlardır. diyor. Bunu anladınız mı? Bunu anladınız mı? Bir tarla sulama meselesinde iki sahabe ve Vesselam'a geliyor. Birisi ensar birisi muhacir. Ensarla muhaciri biliyor musunuz? Ensar kim? Hicret edeni kucak açan barındıran, onu misafir eden ve yabancılık çekmesine müsaade etmeyin. Malını paylaşmış, işini paylaşmış değil mi? Muhacir kim? malını mülkünü her şeyini eşini dostunu karısını çocuğunu bırakmış Allah'a ve Resulüne ne yapmış hicret etmiş bakın bunun ikisi de burada kazanmışlar ama bir tarla sulama meselesinde insanın ne hale geldiğine bakın Allah Azze ve Celle insanı her yerde ne yapar imtihan eder tarla sulama meselesinde aleyhissalatü vesselama geliyorlar aleyhissalatü vesselam ikisini de dinliyor ve akabinde ne diyor bey tutarlarını sula, bırak sonra Ensar diyor. Ensar ne diyor? Halay'ın oğlu da ondan böyle hüküm verdim değil mi? Şimdi, verilen hükümde ne yanlış ki böyle bir söze gitti? Allah'a ve Resul'una havale edilmedi mi bu mesele? Dinledikten sonra kalbinde hiçbir sıkıntı duymadan ne yapması gerekiyor? Kabul etmesi gerekiyor. İblis neden cennetten tard edildi? He? büyüklendi, büyüklendi. Hı hı. kabulden sonra büyüklendi geçen haftaki dersi yakalayın şimdi pastikledi mi pastikledi pastikten sonra verilen hükümde ne yaptı hı hı. o senin halayın oğlu da bakın ve vesselam ne diyor rübeyr tarlanı sula köklerine ulaşıncaya kadar daha sonra bırak ensar sulasın ayet-i kerime ne diyor hayır Rabbin ağın doğsun ki diyor kendi zatına yemin ederek başlıyor. Bu çok önemli. Yeminle başlayınca çok önemlidir. Ve akabinde aranızdaki herhangi bir meseleyi Allah'a ve Resulüne havale eder de hükme bağlandıktan sonra bunun zıttına hareket eder bir söz bir davranışta bulunursa ne olurmuşun? Bunu yayın şimdi. Kendi hayatınıza ne yapın? Yayın. Demek ki münafıkların bir özelliği de verilen hükme ne yapma razı olmama evet Allah bizi razı olanlardan eylesin ve vahyi ön plana çıkaran nefsin arzularına uymayan sanmı kullardan eylesin arkadaşlar. hakikaten hayatın içine girmiş en büyük belalardan bir tanesidir yine kardeşlerim bakın münafıklar henüz kendilerinden istenmeden sözlerine hep yeminden başlarlar çünkü müminlerin kendilerine güvenmediklerini bilirler. Bunu yakaladınız mı? Kendileri hakkındaki kötü kanaatten yalanlarının ortaya çıkmasından kurtulmak için yemini alet ederler ve sürekli yemin ederler. Bunu da yazın. Bu imansızlar yalan söylerler, sonra duyanların kendilerinin doğru sözlü olduklarına inanmaları için de yemin ederler. Bakın münafıkın ikinci ayette Rabbimiz Yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah'ın yolundan saptırırlar. Onların yaptıkları ne kötüdür? İblis neden ebedi cehennemlik oldu? He? Allah ismini kirletmeye çalıştı değil mi? Ve Allah Azze ve Celle onu da ondan ne yaptı? Tard etti. Adem'e neden tövbe etme hakkı verildi? Allah'ın temiz ismiyle günah işlenmeyeceğini itikad etti de işte oradan kurtuldu. Bunu yakaladınız mı? Ona hürmet etti. Allah adına yemin edilince ne yaptı? Ona hürmetinden dolayı da tövbe etme hakkı verdi. Ama hata hatadır. Bakın buna kılıf değil. Hata hatadır. İşte burada bizim yakalamamız gereken neymiş? Müminin yemine ihtiyacı var mı? O kadar iddiacıya iddiasını ispat etmesi için ne yapılır? Delil istenir. E, suçlanan insana da yemin ettirilir. O kadar. Evet. Allah onları kahretsin. Önce iman kafilesiyle birlikte harekete geçtiler. Sonra yolun uzunluğunu ve ne kadar meşakkatli olduğunu görünce ne yaptı münafıklar? Geri döndüler. Evlerinde tatlı bir hayat sürüp huzur bulacaklarını sandılar. Fakat ne öyle bir hayat sürdüler ne de gaflet uykusundan bir yarar gördüler. Çok geçmeden çağrıldılar. Henüz doymamış aç bir haldeyken sofradan kalktılar. Artık hesap günündeki hallerini siz düşünün. Onlar bildikleri halde inkar ettiler. Hakkı ayan beyan gördükten sonra ona gözlerini yumdular. Münafıkları kafirler gibi görmüyorsunuz. Yakaladınız mı? yani hakkı gördükten sonra bu hale düşüyorlar Allah Azze ve Celle diyor ki bunun sebebi onların önce iman edip sonra inkar etmeleridir bu yüzden kalpleri mühürlenmiş onlar artık hiç anlamazlar bunu anladınız mı aynen Bakara'da nasıl geliyordu şimşek çaktı mı önlerini ne yapar görürler şimşek gitti mi ne yaparlar karanlıkta kalırlar ve yıldırımın kafalarına düşmesinden korkarlar. Evet. Yine kardeşlerim <gülüyor> münafıklar insanların en güzel yapılısı, yapılısı en tatlı dillisi en nazik konuşanı fakat en bozuk harpisidirler. Onlar meyvasız yerinden koparlıp oradan geçenler çiğnemesin diye bir duvara yaslanmış olan kütükler gibidirler. Rabbimiz subhanahu ve teala diyor ki bakın onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider konuşsalar sözlerini dinlersin onlar sanki elbise giydirilmiş kütüklerdir her gürültüyü kendi aleyhlerinde sanarlar onlar düşmandır onlardan sakının Allah onları kahretsin nasıl olup da döndürülüyorlar diyor münafıkın dörtte yakaladınız mı? Demek ki onların güzel yapılısı, sözleri, yaşantıları seni ne yapmayacak? Aldatmayacak. E her insanın içinde bu duygular olmaz mı? Mesela sahabe ne diyor? Ben elbisenin güzelini severim, kokunun en güzelini severim, ayakkabının en iyisini giyerim. Bu da mı kibir deyince ne diyor? Hayır diyor. Allah güzeldir, güzeli severim birine bir nimet verdi mi onu üzerinde görmeyi ister ama bakın bu münafıklık değil asıl ki bir haktan geleni ne yapmama kabul etmeme diyor. düşünün şimdi kardeşlerim aleyhissalatü vesselam efendimiz nübüvvetten önce de emin birisi mi bir müşrik dahi kendisine yalanı yakıştırabiliyor mu yakıştıramıyor eşini kendisine emanet edip gidebiliyor mu gidebiliyor. Düşünün demek ki müminin vasıfları çok önemli. Asıl temel olan maddeleri yakaladığın zaman bu sefer elbisenin iyisini giyme, kokunun güzelliğini sürünme, ayakkabının iyisini giyinme seni münafık durumuna ne yapmıyor? Düşürmüyor. O vasıflar olduğu halde arkadan gelen sözler senin ne olduğunu gündeme getiriyor. Mesela Demin gördük. Cimri, onlar cimridir diyor mu? Peki müminlerin vasıfları ne? Onlar Allah'ın verdiğinden hem yer, hem de Allah yoluna ne yapar? İnfak ederler diyor. Görmedikleri halde rabblerinden korkarlar. Kaybede, iman ederler. Namazı dostu kılar. zekatı verirler diyor. Münafıkların namazı nasıl? Tembel tembel az zikretme, üşenme ve son vakte bırakma. Bunu anladınız mı? Ve hep nizalaşma. Eşleri de kendileri de hep nedir diyor? Aynıdır diyor. Ve elleri de hep neymiş? Sıkı. Allah subhanahu ve teala bizi böyle duruma düşmekten verir buyursun. Her iki tarafında sözleri ne yapılabiliyor? Dinlenilebiliyor. Sözleri neymiş? Tatlıymış. Ama bir taraftakinde Söz ve ameli birbirini tutuyor. Bakın dikkat edin en önemli nokta. Bir taraftaysa söz başka amel amel başka. Anlatabildim mi? Nifak neydi? Söz ve amelin birbirine ters düşmesi. İşte kalbinin tasdiklemediğini diliyle ikrar edip ağzalarıyla gösterene münafık bu yüzden deniyor. Kalbindeki'nin tasdiklememesinden. Evet. Münafıklar namazı ölü vaktine kadar tehir ederler. Sabah namazını güneş doğarken, ikindi namazını güneş batarken, namazı karganın yemi, gagaladığı gibi çabuk çabuk kılar. Çünkü onlar kalpleriyle değil sadece bedenleriyle namaz kılarlar. Peşindeki takipçilerin etkisiyle sağı solu kollayan bir tilkinin sağı solu kollaması gibi de etrafı gözetlerler. Bu da münafıkların namazı kardeşlerim. Evet. Güneşin ölü vaktinin gelmesi, ışığın zayıflaması veya batımı yakın olması manasındadır. ve Selam hadisinde de bu vakti ölüye izaf ederek namazı ölünün vaktine kadar tehir ederler buyurmuştur. Güneşin ışığı Mezarların üstüne bu vakit düşer. Yahut da namazı o kadar geciktirirler ki günün bitmesine ancak eceli dolup canı boğazına gelmiş bir kimsenin ölmesi kadar bir zaman kalmıştır buyuruyor. Demek ki onların tespiti, güzel giyinişi, güzel konuşmasından değil. Anlatabildim mi? Cemaate katılmazlar namazlarını ya evlerinde yahut dükkanlarında kılarlar. Birine kızsalar aşırı gider. Biriyle anlaşma yapsalar bozarlar. Ne bir haber versen yalan söyler. Söz verseler cayarlar. Kendilerine bir emanet bırakılsa ona hiyanet ederler. Yaratılana böyle yaratana da bu tarzda muamele ederler. Onların bu vasıflarını Mutaffifin suresinin başı ile Tarık suresinin sonu açık seçik anlatır onları Allah'tan daha doğru kim tasvir edebilir bakın ey peygamber kafirlere ve münafıklara karşı cihad et onlara karşı sert davran onların varacakları yer cehennemdir o varılacak ne kötü bir yerdir buyuruyor Tevbe 73'te bunu anladınız mı kafirlere cihadı anladık da münafıklara neymiş Onlara karşıda diyor. Kafirlere sertlik var mı? Var. Münafıklara ama beceremediğimiz noktalardan birisi bu değil mi? İşte bugüne kadar iman bayrağının inmesi Müslümanların ne zaman birlik ve beraberlik haline gelmişse bu münafıkların çalışmaları hep bu nuru ne yapmış? Zedelemiş, parçalanmış ve bu hale düşmemize ne yapmıştır? Sebep olmuş. Yine ne gariptir ki onlar az fakat çoğunluktadırlar. Zayıf ama güçlüdürler. Bilgiç ama cahildirler. Allah'ın büyüklüklerini bilmediği gibi büyük bir aldanma içindedirler. Bunu anladınız mı? Sevgi bunu yakaladın mı? Azlar ama çoğunluktadırlar bu kadar müminleri birbirine düşüren kaç kişi? Ayşe annemize İfk iftira atan kaç kişiydi? He? Kaç kişiye hat vuruldu? İki. O kadar topluluğu birbirine düşüren kaç kişiymiş? Başka, Hı -hı. Demek ki az fakat çoklar zayıf ama güçlüdürler. Bilgiçlikte taslarlar ama cahillerin en önde gidenleri. Ama ne yazık ki ne gariptir ki insanlar ne yapar? He? Hep bunların sözlerine, davranışlarına aldanırlar mı? He? Peki bu neden böyle kaynaklanır? Hı? Neden? Merve çünkü insan her zaman kötülüğe meyillidir doğru sözlülük bizde vardır ama her zaman yalan söze biz meyilliyizdir İffet namus vardır ama her zaman zıttının karşı bizde bir ne vardır bir meyil vardır bu da bizim imtihanımız İşte bu baptan da gidiyor ama insan ihlaslı olursa Allah'tan korkarsa bunların hilesi ona ne yapmaz zarar vermez Onlar mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler halbuki onlar sizden değildirler fakat onlar kılıçlarınızdan korkan bir topluluktur diyor. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu topluluğa kalplerinde karışıklık ve kaypaklık bulunmalarından onların saptığını ve size bir iyilik dokunduğunda bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunsa ondan ötürü sevinirler. Eğer sabreder Allah'tan korkarsanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır diyor. Bunu yakaladınız mı? Neredeymiş bunlar? Karşıda değil bakın münafıklar. Sizin içinizde. Demek ki size bir iyilik geldiğinde bunlar bunu ne yapıyor? Görebiliyor. Kötülük gördüğünde de ne yapıyor? Yine görebiliyor. Yani içinizde yaşayan. Demek ki bunların hareketlerini buradan da yakalayacaksın. Sana bir iyilik dokunduğunda bunlar bundan ne yapıyormuş? Alim olabilirsin, iyi yaşayabilirsin, toplum içinde saygınlık olabilir. Bundan bu ne yapar? Rahatsızlık duyar. Mesela haset kimin ahlakıdır? Hı? Aslı kimin ahlakıdır? haset mümin ne yapar? gıpta eder değil mi? haset ateşin odunu ne yapar? yediği gibi Amel. amelleri yer götürürdü tabi düşünebiliyor musunuz? yani topluyor topluyor odunu yığıyor şuraya nasıl bir odunu gördüğünüz zaman koca bir yığıntıyı insanın gözüne büyük gelebilir değil mi? ama bir ateş gelse o odunun yerinde ne durur? O kadar bir yer işgal eder mi? Aynen bunların ameli de neymiş? Böyle. Ve mümine iyilik dokandığında bundan hoşlanmaz. Kötülük isabet ettiğinde ise artık onun da zevkine diyecek yoktur. diyor. Onun için Allah subhanahu ve teala kalplerimizi İslam'da sabit kılsın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Evet. Allah münafıkların kalplerinin bozukluğunu ve niyetlerinin kötülüğü sebebiyle onların itaatlarından ne yapıyor, hoşlanmıyor. Bu hususta onlara fırsat vermemiştir. Onun düşmanlarından yana oldukları için kendilerine yakın olmalarını istememiş, onları kovarak rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onların Allah onları vahiden yüz çevirtmiştir. Onlar yüz çevirdiği için Allah da onları ondan yüz çevirmiş. Onları mutsuz etmiş, mutlu kılmamıştır. Artık tövbe etmedikleri sürece kurtulmaları umulmayacak tarzda onları adaletli bir şekilde yargılanmıştır. Evet. Cenab-ı Allah münafıkların kendilerine itaattan alıkoymasını ve onları kapısından kovup uzaklaştırmasının hikmetini anlatıp bu muamelenin dostlarına karşı bir lütuf ve onların mutluluğu için olduğunu bildirerek bakın ne diyor. Eğer içinizde onlarla savaşa çıksalardı, size bozgunculukta başka bir katkıları olmayacaktı. Ve aranızda mutlaka fitne çıkarmak peşinde koşacaklardı. Halbuki içinizde de onlara kulak verecekler vardır. Bunları kuşkulandırıp büyük fitne çıkarabilirlerdi. Allah zalimleri gayet iyi bilir diyor. Tevbe 47'den. Bunu anlatabildim mi? Yani onlar sizinle birlikte savaşa çıksalardı yine münafıklık yapacaklardı ve ona kulak verecek muhakkak içinizden ne yapacaktı? Çıkacaktı diyor. İşte demek ki onların savaşa yani Allah yoluna cihada bile çıkmalarında bir hayır neymiş? Yokmuş. Yine kardeşlerim Naslar indirilen Kur'an ve sünnet Münafıklara ağır gelir. Ondan hoşlanmazlar. Onları taşımak zor geldiğinden yüklenmekten kaçınırlar. Yere atıp bırakırlar. Sünnetleri ihmal eder. Muhafazaya çalışmazlar. Bunu yakaladınız mı? Demek ki onlar naslara karşı duyarlı değil. Kim bunlar? Demek ki öğrendiğimiz her meseleyi kendi hayatımızda da ne yapacağız? Tecellisine bakacağız. Kendilerine hitap eden nasları, icat ettikleri bazı esasları bahane ederek reddederler. Mesela, Cuma'yı terk edenlerle alakalı gelen naslara hiç baktınız mı? Kim bilerek, isteyerek, hiçbir mazereti olmadan Cuma namazını terk ederse, o halis münafıktır diyor. Hiç okudunuz mu? Geçen gün virüsü geldi buraya. Cumanın kılınmayacağını falan iddia ediyor. Kaç cumadır gitmiyorsun dedim. Ooo diyor sayısını bile unuttum. Oku bakayım şunu dedim. Çıkarttım. Şu hadisi bir okur musun? Ben bunları ezbere biliyorum diyor. O zaman kafandan söyle. İved okuyum dedi. Aldı okuyor şimdi. Kim diyor bilerek isteyerek hiçbir mazeret olmadan Üç Cuma'yı üst üste ard arda terk ederse halis münafık'tır. Şimdi benimle hangi sıfatla konuşuyorsun diyor. Ben müminim diyor. O zaman ben neyim münafık mıyım? Yok estağfurullah sen müminsin diyor. O zaman sen nesin? Hocam şartlar var diyor. İşte bak dedim. Şartı bu. Bilerek, isteyerek gitmen gerekiyor. iman etmen gerekiyor ve naslara ne yapmayacağım? Ters düşmeyeceğim. Anlatabildim mi? kendilerine hitap eden bir nas geldiğinde ne yaparlarmış hemen tevil ederek ondan yüz çevirmeye uzaklaşmaya giderler Allah onların maskelerini düşürmüş sırlarını ifşa etmiş kullarına ibret yapmıştır asr-ı saadetten sonra münafıklar nesiller boyu birbirini takip edip gelmişlerdir kardeşlerim onun içindir ki Rabbimiz subhanahu ve teala sakınmaları için dostlarına onların sıfatlarını açıklamış ve onlar hakkında bunun sebebi Allah'ın indirdiğini beğenmemeleridir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır diyor Muhammed 9'da. Ee, bazı naslar vardır. Yapmadığın zaman her şeyi boşa götürür mü? Adam her ameli yapıyor. Cuma'yı kılmasa ne olur? He? Ne olur? Ne olur? Üç cumayı bile bile kasten terk ederse he? kafir olur. Demek ki Allah'ın indirdiğini beğenmemeleri beğenmemeyi anladınız mı? O hükümle amel etmemeleri kendi nefislerine göre bir şeyleri getirip de Allah'ın indirdiğinden razı olmamaları Allah da onların amellerini ne yapıyor? Boşa çıkarıyor ve heder ediyor da da Süremezsin. Yani... Süremezsin. Bu sadece yani seni münafık biliyorum. durumuna düşürür. Sadece münafık durumuna düşürür harbiden. Nasıl derdin? Şey. Evet. Bizim <gülüyor> çok büyük tehdit var bunun hakkında. Şattam alameti olanlar bizde ancak cemaate katılmadığı Zaten olanlar, as asr, -ı asr -ı saadet'te insanlar neden ayakta durdu? Cemaat oldukları Hiç ayrılmadılar hiç ayrılmadılar. Bugünse iki tane Müslüman'ı yan yana getir birbirine neredeyse bakmaktan şaşı olacaklar yani. Hı -hı. Ters bakmaktan yani. ya. Sıkıntıya... Abi Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakları var. Bunlara riayet edemeyince Müslümanları bir araya getiremezsin. Birincisi selamdır. Bir Müslüman'ın bir Müslüman'ın selamını almaması ne demektir abim? Ne demektir? Demek ki kardeşlik yok. Kardeşlik yoksa cennet de yok. Cennet yoksa iman da yok. Onun için birbirinizi sevecek bir haslet söyleyeyim mi diyor. Yani bir selamlaşma dahi olmuyorsa demek ki iman yok. İman yok. Ki iman olmayan bir yerde ruhsuzlar aynı yere koyu ne olur? Ruhsuz olur. Cemaat olur mu? Cemaat insanların ardarda arda toplanması değil veya bir köpeğin leşe toplandığı gibi değil. Allah'ın indirdiğinin etrafında kümelenen, ona razı olan, tek başına bile olsan, tevhid eyliysen sen bir cemaatsin, sen bir ümmetsin. Hmm. İşte. Aynen münafıklık. İşte Cuma'da Allah faz kılmışsa, bitti. Bitti. Ha, i̇mamı sevmiyorsan, sen geç kıldır. Bu kadar basit. Bu mazeret değil ki. İşte nasların kendisine ağır geldiği kimselerin hali bu. Bu münafıklar nasları kendileriyle bidat ve hevalar arasında bir engel olarak görürler. Naslar onların gözünde aşılmaz ve sarsılmaz bir kale gibidir. Nasları batıl sözler karşılığında satarlar. Bunlar karşılığında hususu alırlar. Bu ise onların gizli, açık bütün sırlarını ifsadı demektir. Ama anlayana. Bakın Rabbimiz Muhammed 26'dan 28'e kadar ne diyor? Bunun sebebi Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara bazı hususlarda size itaat edeceğiz demeleridir. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyor. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri ne olacak? Buna sebep onların Allah'ı gazaplandıran şeylerin ardınca gitmeleri ve onu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. Diyor. Rabbim subhanahu ve teala böyle duruma düşmekten bizleri beri buyursun. Münafıklar nifak sırrını gizlerler kardeşlerim. Ama Allah onların nifaklarını yüz hatlarında ve dil sürtmelerinde ortaya çıkarır ve onlara öyle bir sima verir ki iman ve basiret sahiplerine hiç de gizli kalmaz onlar sanırlar ki küfürlerini gizleyip kendilerini mümin gösterince sarraf ve kuyumculardan emin olacaklar fakat ne mümkün Vasılet sahibi kalp parayı hakikisinde hakkı batıldan ayıran Allah onların gerçek yüzlerini ne yapar ortaya koyar hani öyle insanlar vardır ki hemen geldi mi insanın içini karartır öyle insanlar da vardır ki konuştuğunu bırak yani gördüğünde bile insan ne yapar Allah'ı hatırlar, içi aydınlanır, sevinir yani içine bir sevgi dolar işte müminler ve münafıkların halleri de nedir böyledir aynen Allah subhanahu ve teala'nın cibrili çağırarak ben falan kulu sevdim sen de sev melekler topluluğu ne diyor Rabbimiz ne buyurdu Allah falan kulu sevdi. Siz de sevin. Melekler ne yapar? Onlar da sever. Ve neticede ne olur? Yer halkına kadar bu gelir. Senin birini gördüğünde ılık ılık ona sevgin akması senin elinde olan bir şey değil. Bunu anlatabildim mi? Neymiş? Allah'ın sevmesi. Ve ayet-i de ne diyor? Sen dünyayı da versen iki kişinin kalbini birbirine ne yapamazsın? ısındıramazsın. Ama Allah isterse olur. Burada bırakıyor mu ayet-i kerimeyi? He? Merve? okuyor musun? Ne diyor? Unutmayın diyor. Kafirler de birbirinin dostudur. Birbirleriyle ne yaparlar? Yardımlaşırlar. Yani birbirinizi sevmeyle o anda bırakmayacaksınız. Birbirinizle ne yapma? Yardımlaşma ve kenetlenmek zorundasınız. Aleyhisselatü ve Selam ne diyor? Müminler diyor bir duvarın elemanları gibidir. Peki münafıklar ne yaparmış? Bu kerpiçleri teker teker çözecek her türlü işlen uğraşla ne yapıyor? Hareket ediyorlar. Ama ihlaslı olan insanlar bunların hareketlerini ne yapar? Yakalar ve onlara karşı serttirler çarşı pazar onları ne yapar teşhir ederler ama münafıklar bundan anlar mı he neden anlamazlar adam Allah'ı aldattığını zannediyor sana inanır mı he evet kalplerinde hastalık bulunanlar Allah'ın kendilerinin müminlere besledikleri kinlerini ortaya çıkaramayacağını mı sandılar biz isteseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma usluplarından tanırsın. Allah bütün istediklerinizi bilir diyor. Muhammed 29 30'da. Neyinden tanıyormuşuz? He? Sen onları hem simasından hem de konuşmalarından tanırsın diyor. Demek ki hem simamıza dikkat edeceğiz neymiş simamız yüzlerin kararması ve aydınlanması kardeşlerim buna çok dikkat edin bir insan zenci bile olsa Allah'ın Nurun onun yüzünde görürsün yani zenci olması onun kafir veya münafık olmasından değil bakın anlatabildim mi karanlık öyle değil yüzlerinin simasının kara olması değil öyle zenciler vardır ki hakikaten iman parıldar yüzünde. Ama o kadar bembeyaz tenli insanlar vardır ki baktığında kapkara, yani bir kafir olduğunu anlarsın. Anlatabildim mi? İlla onun renginin değil. Oradaki bir nur ve nursuzluk. Mesela, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Birinin boynundan diyor, İslam bağı çıkarılacaksa, ilk alınan huy hangisidir diyor? Merhamet diyor. Onda merhametin eserini göremezsin diyor. İşte biriyle nizalaştıklarında, tartıştıklarında, hatta aşmalarının sebebi bu. Merhamet yok. Anlatabildim mi? Zerre kadar diyor karşıdakine ne yapmaz merhamet duymaz diyor. Evet. Allah'a hesap vermek için toplanıldığı, onun kullarına göründüğü, onların şaşkına döndüğü, secdeye davet edildikleri fakat ona muktedir olamadıkları zaman onların halleri nice olacak. Evet. Allah ne diyor? Gözleri korku içinde yüzlerini zillet bürür. Halbuki onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlar. Fakat yine de secde etmiyorlardı diyor. Kalem 43'te. Tamam. Tamam. Allah'a emanet olun. Sonra cehennem üzerindeki köprüye sürüldükleri zaman ne yapacaklar? O köprü hıldan ince, kılıçtan keskindir. Ayakların kaydığı yerdir. Karanlıktır. Kişi onu ancak ayak basabilen yerleri aydınlatan bir nur yardımıyla geçebilir. Bu nur ise oraya varılmadan önce insanlara pay edilmiş olur. Müslümanlar Münafıklar da dahil olmak üzere o nurların az ve çokluğuna göre bu köprüde ilerleyecek kardeşlerim. Münafıklar bu dünyada kıldıkları namaz, oruç, zekat ve haç ile görünürdeki Müslümanlıkların nuruyla köprüye girerler. Onun tam ortasına geldiklerinde nifak fırtınaları kopar, ellerindeki ışıkları söner. Şaşkın bir halde kala kalırlar. Asla ilerleyemezler. Kendileriyle müminler arasında tek kapısı olan bir sur kurulur. Ancak münafıkların o kapıyı açacak anahtarları yoktur. Surun müminlerin bulunduğu tarafından rahmet, münafıkların bulunduğu tarafta ise azap vardır. Münafıklar kendilerinden ileride bulunan müminlere seslenirler. Onların ışıkları uzaktan yıldızlar gibi parıldar. Ve hadit 13'te Rabbimizin buyurduğu gibi bizi bekleyin de nurunuzdan bir ışık alalım, bir alalım derler. Evet. Belki şu köprüyü geçebiliriz. Bizim ışığımız söndü. Burayı ışıksız geçmekse mümkün değil derler. Müminler ne der? Geriye dönün de oradan bir ışık alın. Evet. Allah bizlere yardım etsin kardeşlerim. Burada geriden bahsediyoruz. Dünya mı? Dünya. Evet. Münafıklar gurbette kişinin hemşerisine memleket hatıralarını anlattığı gibi müminlere dünyadaki beraberliklerini sohbetlerini hatırlatırlar. Bakın hadit 14 ve 15'te ne diyor. Dünya'dayken sizinle beraber değil miydik? Sizin gibi bizde oruç tutar, namaz kılar, zekat verir, hacca gider, Kur'an okurduk. Şimdi bizi birbirimizden ayıran ne? Farkımız nedir ki bizi geride bırakarak geçip gidiyorsunuz? Müminler de şöyle cevap verirler. Evet. Siz dış görünüşünüz itibariyle bizimle birlikteydiniz. Ancak işiniz tamamen mülhitler ve inkarcı zalimler ile beraber idi. Ama siz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 ne kötü bir yerdir buyuruyor. Evet. Münafıkların sıfatlarını teker teker sayıp sözü haddinden fazla uzatmak istemiyordum. Gerçek şudur ki kardeşlerim anlatmadıklarımız anlattıklarımızdan daha fazla. Yeryüzünde ve toprak altında o kadar çok münafık var ki neredeyse Kur'an'ın tamamı onlarla ilgili bulunmakta. Bunların yeryüzünün her yerinde bulunduklarını gösteren şeylerden biri de şudur ki münafıklar ortadan kalkacak olsa herhalde müminler yapayalnız kalır geçimleri daralır hatta çöllerde vahşi hayvana ve yırtıcı kuşların saldırısına maruz kalırlar nitekim Huzeyfe diyor ki Allah'ım münafıkları helak eyle diye dua eden birisine kardeşimin oğlu şayet münafıklar helak olsalardı yollarınızda insan azlığından dolayı yalnızlık çekerdiniz buyurmuştur Allah subhanahu ve teala bizlere rahmet etsin bizi mümin olarak yaşatıp mümin olarak öldürsün böyle hasretlere düşmekten bizleri beri buluşur rahmetini bereketini üzerimizde eksiltmesin Rabbim küfrün, şirkin her türlü şeyinden bizleri beri buyursun. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim demek ki insanoğlu amellerine dikkat etmediği zaman sözlerine dikkat etmediği zaman yediğine içtiğine dikkat etmediği zaman dostuna düşmanına dikkat etmediği zaman indirilen naslara kabul ver dikkat etmediği zaman kalpler ne oluyormuş? bozulmaya başlıyormuş ve öyle bir hale geliyormuş ki Allah'ın iyi dediği iyilikten çıkıyor, Allah'ın kötü dediği kötülükten çıkıyor, artık nefsin iyi dediği iyi, nefsin kötü dediği kötü oluyor ve istediği gibi yaşama, istediği gibi hareket etme başlıyor ve güzel giyinme, güzel konuşma, toplum içinde bir yere varma hastalığı gündeme geliyor ve neticede de Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan bir kalbe, bir harekete, bir amele insan düşüyor. Allah Azze ve Celle bizleri şirkin, nifahın, küfrün her halinden beri buyursun. Hem bizi, hem eşimizi, hem çocuklarımızı, hem de kıyamete kadar gelecek nesillerimizi Rabb'in rahmetiyle yargılayıp, rahmetiyle ölen ve razı olduğu kulların arasına cennete girdirdiklerinin arasına bizleri de kaçsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ee, i̇nşallah bayramdan sonra sohbetlere devam ederiz. Rabbim şimdiden bayramınızı mübarek eylesin. Zilhicca'ının bereketiyle hepinizi bereketlendirsin. Bayramdan sonraki hafta değil, öbür hafta ders olsun inşallah. Bir hafta ara verirsin. Velhamdülillah helabül alem. Subhani Allahümme ve elhamdül ke eşe la ilahe illa ente estağfirullah ve evet. tabirin. Sorunuz varsa